yüz mü abi? Sağlık Allah'ın kitabıyla sohbeti açalım. Sonra bakalım ne olur. Allah'ın izniyle. Ağzı belli. Ağızı belli. Ağızı belli. Ağızı belli. Ağızı belli. Ağızı İl Rabbih ve Müminlun, Kullu Amanı Allah ve Malaiketih لا Kutbih ve Rüssulih, وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما Rubbana la tu alizna innesina al axta al Rubbana ve علينا yusra kma lanam bi olmaz mı? Şöyle bir yer açılsın. Olmaz mı? Okutalım mı? Olur mu? İyi olur mu? Böyle maması yapılıyordu. What is Salatü Vesselam namazdan sonra bittiğini Allahu Ekber diyor ya, e, namaz mı kazıdın? Yok. Karat mı yaptın? Yok. Niye Allahu Ekber diyor? Onlar da öyle bidat çıkarıyor. Bizimkiler de böyle bidat çıkarıyor. Evet. <gülüyor> Selamünaleyküm. <gülüyor> ve mağfiret edilirsin. Nefislerimizin ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu hiç kimse saptıramaz. Kimi de saptırmışsa ona hiç kimse hidayet edemez. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı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 sizin gibi samimi Müslümanlara nasiyet etmeye değil sadece kaynaşmak için geldik. Allah razı olsun sizler de bizlere kucak açtınız, barınızı açtınız. Kusura bakmayın biraz kalabalık geldik ama hani Ankara takımı biraz şeydir böyle apar topar gelir. Ancak bu kadarla geldik. Bir dahakine trenle geliriz inşallah. Ona o zaman bakarız. Artık doyurabiliyor musunuz Ha, siz gereken tek tek gelin. Böyle toplu gelmiyor. Belki çok geç oldu. Yani, e, aynı kıbleye dönebiliyoruz. Aynı sureleri okuyabiliyoruz. Aynı şeyleri kıraat edebiliyoruz. Belki mikrofonun karşısına geçtiğinde, ya yarım saat konuşayım, bir saat konuşayım. Bunları yapabiliyoruz. Ama hakikaten şöyle yan yana kaynaşıp kardeş olabiliyorsun. Veya bu anlatılanlarla gerçekten bir amele döküp böyle bir kaynaşma, kalp sıkıntıları götürme, bu sıkıntı kaynaklarına inebilme ve insanları birbiriyle irtibatlandırabiliyor muyuz? İşte bir baktık Dedik ki önce kendi aramızdaki şeyleri çözelim. Yani ateş önce kendi içimizde. Oturduk, baktık. Hiçbir şey yok. O ona şunu demiş. Ben ona bir şey demişim. Şuna şunu demiş. Dedik bunları bir kaldıralım bakalım. Çünkü bunlar kafirlerle alakalı. Doğru mu? Bizim mi var? Değil değil mi? Olmaması lazım. Önce bunları bir kaldıralım. Kaldırdık. Sonra baktık ki birbirine asılan yüzler gülmeye başlarmış. Tokalaşırken arkasını şöyle dönüp yahut el uzatırken şöyle edip gitmeler bırakılmış. Her el uzatana arkadaşı kalkmış sarılmış, kucaklaşmış. Önce bunlar sebep oldu. Sonra baktık e, ya ne yaparız? Etrafımızda kim var? Bakalım. Onlar ne yapmışlar? Bir de çıktık, buraya geldik. Şimdi bizimkilerine ben dedim ki Kaynaşın. Bak şimdi, şunlar kaynaşmamış. Şöyle bakın hep sıradan duruyor. Arada kimse yok. Bunlar yaşlı olduğu için biraz kaynaşmamışlar. ikisi koltuğu kapmışlar. O bir tanesini araya koymuş. Orada da kimse yok. Aslında büyüklerin örnek olması lazım ki en başa oturmuşlar. Halbuki şöyle ortalara otursalar, değil mi? Arkada geldilerine göre yaşları görseler, kaynatsalar daha güzel olur. Gençlere yer verilir. Öyle mi? Her zaman biz ihtiyarlar, yaşlılar, gençlerin önüne dur demişiz. Ölememez. Tanılmazsan evet. <gülüyor> Bunların önüneşmek lazım. Doğru mu? Önler açılmazsa sıkıntı olur. Ama öne geçen de, abisini unutursak, önde gideni, arkada gideni, yanında gideni anlamazsa, bilmezse hep sıkıntılar doğar. Doğru mu? Öyle nasıllar var ki kardeşler? Anlatmaya ihtiyaç var mı? Bilmiyorum. Anlatalım bir şeyler Dinlemeyi mi seviyorsunuz, amel etmeyi mi? Hangisini? bizde laf çok. yani istediğiniz kadar anlatır, sabah kadar. İster ayetten, ister hadisten, ister vakalardan. Amel var mı amel? Olacak mı bunlar? <gülüyor> Zaten hep inşallah, maşallah. Hep nenemiz, dedi bunları söylüyor. Başka bir lafımız yok ki. Doğru. Ama bu inşallah inşallahları çıkarak amele dökersek hakikaten çok faydalı olur kardeşler. Nasıl faydalı olur? Doğru. Cehaletin getirdiği çok yanlışlar var. Hocalarımız belki Mehmet hocamız da derse başlamış. Hayırlı olsun. Akide mi anlatıyorsun Mehmetciğim? Allah razı olsun. Allah gayretini artırsın. Akide'de olsun. Fıtratta olsun. İmanda olsun. Hocalarımız anlatırlarken hep Allah'a kulluğu gündeme getirirler. Değil mi? meseleler yanlış anlaşılmasın diye önce insanın fıtrattaki konumunu sonra yaşadığı çevredeki çevreye karşı olan sorumluluğunu ister Müslüman musun, ister kafir. Daha sonra da bunları anlamayan çünkü Allah'a olan sorumluluğunu anlayamayacağı için önce buradan başlanır. Doğru mu Mehmet? Bazı fırkalar direkt tevhidten başlar. İmanın bile tarifini yaparken hemen klasik bakara 256'yi okurlar. Sonra da gözüne şöyle cin gibi bakarlar. Ne diyecek acaba? Halbuki insan önce kendini bir tanımalı. Allah'ın verdiği fıtri hasletlerle ki bunları nerelerde, nasıl, ne şekilde kullanacağını şöyle bir tanımalı. Değil mi? Mesela biz aşağı yukarı üçüncü gün değil mi kardeşler? Allah razı olsun. Aslında buraya e, topluca gelmemize sebep bilgin kardeşimiz. Allah ondan razı olsun. Biz kendi aramızda bazı şeyleri, problemleri çözerek şöyle aramızda istişare edelim. Birbirimizi yetiştirelim. Ve bir şeyler yapalım dedik. Yani yapalım derken hani şöyle birilerinin yaptığı gibi cihat cihat naraları at. Birilerinin yaptığı gibi, mürciye gibi köşe bıçakla saklanıyoruz Yani İslam'ın getirdiği bir şeyleri yapalım. Etrafımıza bir bakalım. Dedik gibi çıkalım. Cuma günü tatil. Ne tatiliydi? Yedir başlıyor. Yedir başlıyor. Yedir Evet. Dedik ki hazır. Böyle bize bir fırsat vermişler. Ne yapalım? Kardeşlerimizi ziyaret edelim. Bir sohbet edelim. Hem imanımız artsın. Hem de onların imanı artsın. Doğru mu? Sen başka bir sohbet mi bekliyordun? Nasıl bir şey bekliyordun? Ne alırsan onu dinlersin. Yani, zaten alışkınız Hem dinlere sen alır. Cuma günü gelelim, dönelim dedik. Bilgin kardeşimiz, Allah razı olsun dedi. ya Pazar günü gelirseniz çok memnun olurum. Dedi. Öyle deyince, biz de hazırlandık. İyi e, o zaman biz de gidelim, oylakta kalalım. Kendi aramızda şöyle hanımlar yaptığımız amellere nasıl müdahale etmeden bir arada nasıl kalabiliyoruz? Çoluk çocuk, iş, başka telaşlar, bizim kardeşliğimizi etkileyebiliyoruz. Şöyle bir baktık. Faydalı oldu mu kardeşler? Oldu inşallah. Belki bazı sohbetlerimiz, bazı şeylerimiz oldu mu Sinan? Nefislere ağır gelebildi. Yani biraz ağır ders yaptık. Buraya ben mesela sizlere iman anlatacaktım. Sonra düşündüm, baktım bu insanları görünce bunların dedim bana iman anlatması lazım. Doğru mu? Desene öz <gülüyor> Bu insanlar iman anlamış ki imanın gereği böyle gelmiş kardeşlerine tanışmak istemiş. Doğru mu? <gülüyor> Vazgeçti. Yani normalde klasik han yani iman şudur tasbiktir kalde başlıyor, dilden ikrar. Sonra ne oluyordu Mühimet? Amelen. Amelen mi? Alırlar, sonra artar eksilir sonra en üstü, la ilahe illallah, en ednası yoldan insanlara eziyet veren bir şeyi kaldı Doğru mu? Diyoruz ki sonra başa geliyoruz kal tasdik edecek, dil ikrar edecek buraya kadar kimlerle beraberiz Mehmet? Lan dini yok mu sen? Karşıma geçip konuşmayı biliyor burada ne olmuş? Unuttun mu buraya kadar mürciye ile beraberiz diyoruz. Kimdi bu mürciyeler? Hı? Özbekli. Ameli imandan cüz kabul etmeyenlere. Değil mi? Sonra biz devam ediyoruz. İşte ameli de kabul eden, buraya kadar kimlerle beraberliyelim? Hı? Haricilerle beraberiz diyoruz. Sonra onlardan ayrılıyoruz. Ne diyoruz? İman artar, eksilir. Onların müşküratı var. Nerede başlıyor müşkülat? Nurettin Bey, Kıraat Hocamız. Onların verdiği birinci misaktan anladıkları yanlışlık hem imanın tanımına hem de yaşantıdaki her meseleye ne yapıyor? Serpişi ödüyoruz değil mi? Hocalarımızdan hep bunu dinlediniz. Ben bir de şimdi MP3 mi ödeyeceğiz? Hayırlısı inşallah. Evet bir bak bakayım. Şimdi aslında meselelerin hepsi önemli meseleler kardeşler. Ama biz kardeşlerimizle beraber üç gün ki ara ara biz bunu yaparız. Yani küçük kamp tipi mi diyorlar bir araya gelme mi? Evden uzaklaşarak bu tip şeyleri bir sık sık deneriz, yaparız. Anladım dediği zaman bazen insan anladığını anlayamayabiliyor. Anlatabilmek için bazı ortamlar lazım. Mesela dostum diye hitap eden bazı sahabeler var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam için. Bir tanesini söyler mi kardeş? Ebu Öyle mi? Başka? Hı? Ebu Hüreyre, Allah razı olsun. Bir tane daha var. O hangisi? Ali selamü ve selamun sözlerini naklederken dostum şöyle dedi diye. Evet, öyle. Mi? Öyle mi diyor? Yani. Hiç Ebu Bekir dostum böyle dedi diye duydun mu? Var mı öylemiş? Onu arkadaşım diyor. Başka? 3. kim? Sizle cevaplayın. Anestezi uzmanı kardeşim. Sen hep dinlemeye mi gelin? Hiç duymadın mı böyle şeyleri? Sana hiç kimse dostum demedi Ebu Derda, Ebu Derda. Ebu Mansur, Ebu Derda, Ebu Hüreyya. Biri de Ebu Zer değil mi? Bakın Allah Resulü Resulü'nün bu dostum diye hitap eden sahabelerden birine ne diyor? Zina eden ne yapıyor? Cennete girer diyor değil mi? Hırsızlık yapar. İçki içen. Peki Allah'ın kitabında içki haram mı? Zina. Hırsızlık. Peki bunlar haram olduğu halde Allah Resulü aleyhisselatü vesselam neden seçiyor da bir sahabeye bunlar yapan cennete girer diyor. Hiç i̇şte düşündünüz mü? Hı? Bu hadise okudunuz değil mi? Bu mu? Ben biliyor musunuz? Yoksa tam ettiğini vereyim. Gerek var mı? İslam beydi kardeşim ismini? Evet. He. Evet. Anlaşılıyor sesin değil mi? Geliyor mu buraya kadar? Evet, İyi. Elhamdülillah. <gülüyor> ben bilirim kardeş. Keramet <gülüyor> Sen benim adımı musun? Gerçek <gülüyor> Yok. Hocamız yok. Biz adımız Hüseyin. Hocalar şurada oturuyor bak. Birisi şu. Birisi bu. Biri bu. Bir de şurada boynu kesik var. Bilginden biz abiyiz. Doğru mu? Kabul He doğru. O da doğru. Arkasında dönenler var. <gülüyor> doğru. Şimdi Allah Resulü aleyhisselatü Vesselam hem dini anlatıyor. Anlattığının Anlaşıldı, anlaşılmadığını ne yapıyor? Test ediyor. Zina eden cennete girer mi? Girer diyor. Ebüzer ne diyor? Ne diyor? Okudum dedik, Okudun mu? Okudun Türk, mu? bakıyorum bu Okudun mu? Zina et, sarısızlık yapsam. Türksin değil mi? Ha, ha Türk tamam. Ebüzer itiraz ediyor. Allah'ın kitabında yazdığı halde, yani haramlılığı bildi, bilindiği halde, bu da okunup durduğu halde kişi zina edecek, cennete girecek. Ayrıca Ömer'in karakteri. Doğru mu? Çok büyük bir şey. Konuyu anlatsam da Ben ne anlatıyorum arkadaşlar? Adam şimdi anons yaparken aynı çay bahçesindeki anons gibi yapıyor. Bizleri karıştırıyor. Çay bahçesine geldik zannediyor. Eren'i koyuyor. Ben de buraya oturtuyor. Anons yapıyor. Anons yaparken bile ihtilafa düşüyor. Ondan sonra da konuya gelsin diyor. Sen de konuyu dinlemeye çalış bırakın. Olur mu? Burada aynen Cibril'in gelip de o Cibril'di size dininizi öğretmeye geldi. Burada Ebuzer okuyup durduğu, anladığı bir iman anlayışıyla bunu yapanın cennete giremeyeceğini bunu anlıyor değil mi? Allah Resulü Ali Aleyhissalatu vesselam da onun zaten dillenmesini istiyor. Ebuzer'in burnu yerde sürse de ne yapacak? Cennete girecek diyor. Peki zina haram değil mi? E, Allah'ın kitabında hala yasak değil mi? Yapan cennete girer mi? Nasıl oluyor bu iş? Fesadetle. Nasıl olacak kardeşim? Hep dinleme yapamışsın. Anlat kardeşim. Nasıl olacak? Anlat kardeşim. Şimdi zina etse de hırsızlık etse. Zinanın e, hükmü belli. E, Hırsızlığınki ne? Hırsızlığınki de belli. O da belli. Evet. Şimdi kişi la ilahe illallah diyoruz. Yani onun gereğini yerine getiriyor. Ha, başka var. meseleler de var. Aynen ilk misatta nasıl bir müşkülat varsa imanın tarifinde hemen bu ne yapıyor? Yansıyor. Hani tasdik edecek, dil ikrar edecek, buraya kadar ile beraber diyoruz ya, ameli imandan kabul etmeyenlere bak buradan kapılar açılıyor. Yani imanın tanımında müşkülatı olanlar meselelerin anlaşılmasında da sıkıntıya düşüyor. Onun için ehli sünnet ve cemaatın itikadında baktığımız zaman insanların hiçbir zaman ayrılığa, ihtilafa birbirine düşmesine sebep kılmayacak kadar bütün naslar nedir? Vardır. Tek eksiğimiz ne? Bunlara gidip yerli yerince okuyup öğrenmeme. Öğrenen insanlarla irtibatı kesme. Ve onlarla birlik, beraberlik içinde hareket eder. Doğru mu? <gülüyor> Mehmet? Doğru. Doğru diyor ama amel yok. İman var. Herkeste var. Doğru mu? <gülüyor> amel olacak mı? Bilgin abi. Olsun diye biz de buralara kadar geldik kardeşler. Bizim kardeşlerimizi kabul ediyor musunuz? Nikâhtaymıyoruz. İsterseniz etmeyin. Bu kardeşliği bize Allah verdi. Siz ediyoruz deseniz de bir şey ifade etmeyecek. Etmiyoruz deseniz bak onda bir şeyler olacak. Olacak onda. Çünkü bizlerin boynunda İslam bağı olduğu müddetçe bizler birbirimizi sevmek zorundayız. Ama fıtri olarak bizler şu nefsane duygulardan arınmamız gerekiyor arkadaşlar Mesela şimdi bir kardeşin üzerine üzerine gitsem bana bakan güler yüz asılmaya başlayacak. Sonra sertleşmeye. Ya niye bu bana söylemek duruyor? Değil mi? Kişi kendine yapılan bir taarruzla hemen ne yapar? Karşı taarruza geçmeye çalışır. Hemen kendini temizleme yoluna gider. Gelelim dine. Allah Azze ve Celle'nin dinine yapılan bir isyanda, bir taarruzla Allah Azze ve Celle bize o taarruza karşı nasıl bir tavır takınmamızı istiyor? Her durumlu kardeşim. Hı? Arkana bakma, arkanda duvar var. Nasıl? Yumuşak. Değil mi? Karşıdakinin anlayacağı şekilde, benim gibi kaba sert değil. Kabayıp değil mi Allah razı olsun. Olur ya bazen Ankara'nın üslubu Bursa'ya yaramaz. Burası biraz sulak. yerlik geleli yağıyor. Elhamdülillah güzel. Bizim orada fazla yağmur yağmaz. Bizim tuzumuz biraz burun. Evet. Demek ki anladığımız şekilde değil. Yani fıtratımızla bazı şeylere tepki ne yapmayacağız? Koymayacağız. Ama birisi bize taarruz yapsa ne yaparız? Ya misliyle ya da daha beter saldırmaya çalışırız. Doğru mu? Ama Allah Azze ve Celle bizleri yarattığı halde, bizlere gökten indirdiği rahmetle, yerden türlü türlü yemişler çıkardığı halde, göğü bizim için bir çatı, yeri bizim için bir barınak yeri, döşek yaptığı halde, ve hala gözümüzün önünde Osman uyutacak söz mü söylüyor? Ankara'dan buraya uyumaya mı geldin? Yapacak. yapacak. Ya. <gülüyor> ha. <gülüyor> hala bunları bilip dururken Hala bunları bilip dururken Allah Azze ve Celle'ye karşı Sırt mı döneceğiz kardeşler? Ne yapacağız? Fıtratta en ufak bir taarruzda Hemen ona karşı bir şey Mesela Mehmet şimdi boynunu yiyor Yalnız yakalarsan ben sorarım mı diyor artık Bilmiyorum öyle mi Ama Dinle alakalı Allah Azze ve Celle Firavun bile olsa Yani Allah Azze ve Celle'ye karşı savaş açan Haman'a ne diyor Okuyoruz değil mi Yüksek yüksek Kuleler yap Musa'nın Rabbin'a giden yolu Onunla ne yapayım Sımaşayım diyor. Bu kadar despot, zalim. Yani bu zalime karşı Allah Azze ve Celle bizim nasıl mücadele etmemizi istiyor? Ha? Yine Kur'an'a baktığımızda onlarla en güzel şekilde hikmetle güzelce mücadele et diyor. Tahammülümüz var mı ki kafilere bir mücadele etmeye? Hı? Var mı? Biz kendi aramızda enerjimizi o kadar güzel harcayabiliyoruz ki çok rahatlıkla kendimize yapılan veyahut bir yakınımıza veyahut bir sevdiğimize yapılan bir hareketi kendimize yapılmış gibi kabul edip taraftar olabiliyoruz. Kendimizden alakalı bir şey olduğunda çok güzel savunuyoruz. Ama haklısın Yüzde yüzde haklısın. Bir davanda. O hak da seni bir araya getirmiyor. Ne yapacaksın? Ne yapman gerekiyor kardeş? Değişik bir sohbet mi bekliyordun? İmanla, fıtrattan, tevhidden. Yoksa isim sıfatı Hangisini Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz kardeşler? Cennetin ortasını isteyen, Haklı olan davasında ne yapsın? Vazgeçsin ki kardeşlik de olsun. Cennet varsa cennete gidecek amel de var arkadaşlar Yani öyle sadece basit bir amel yani bu olmuyor. Olmuyor. Haklı davamdan cennetin ortasını istemek için ne yapacaksın? Vazgeçeceksin. Kendi nefsin için arzuladığını kardeşin için de isteyeceksin. Yani bu duyguları yakalama bugün şu ortamda, hele hele şu çağımızda o kadar büyük hastalıklar var ki birbirimize bakarak bunu çözemeyiz arkadaşlar. Bu mümkün değil. Çünkü hepimiz konuşmada, harekette, birçok şeylerde pirifane olmuşuz. Örnek arıyorsanız geriye gideceksiniz. Kime gideceğiz? Kime gidelim? İslam kardeş, kime gidelim? Sahabeler bizim için örnek olabilir mi? Oraya gitmemiz en güzel değil mi? Peki, onu bırakır da günümüzde bir örnek ararsak ne yapar? Birisi ben nasıl konuşuyorsam aynı konuşuyor. Nasıl hareket ediyorsam aynısını yapar. Nasıl şaka yapıyorsam aynısını yapar. Birisi de der ki şuna bak ya, sen taklit ediyor, aynı onun gibi konuşuyor, aynı onun gibi işte ne diyorsun adam mı çarpıyor diyorsun, ne diyor öyle diyor. Taklit ediyor, işte emsayet gibi konuşuyor, emsayeten aynı sözleri söylüyor, şöyle diyor, o da onun diyor işte şu şu şu. Herkes kocasından muhakkak bir şey alır mı? Almalı, güzel olan her şey alınır. Önemli olan çirkini almama, çirkin varsa. O güzel aldığın adamdan güzel bir şekilde onu da izale etmeye çalışmak. Önemli olan bu değil mi? Ama bizim için imanda örnek olan sahabeye gidersek Allah onlardan razı olsun. Dilinizi açabilir misiniz onlara? Ha İslam kardeşim en ufak bir şey söyleyebilir miyim? Sıkar. Söyle bakayım. Yok. O yönlü sormadı. Onu açıkla. O şöyle sordu. Bir tanesini kötüleyebilir miyiz? Aynen. Ha. Allah razı. Şimdi sen orayı tamamla. Ben sözünü bu yönü sormuştum. Bu. Yani, Sahabelere bazı yanlışlar olmuştur. Bunlar tabii. tabii. Allah onlardan razı olsun. biz bazı şeyleri öğrendik. Evet. Ağabeyi tavaf etmeden kesmediler. Evet. Mesela sen otur ben senin kafanı tıraş edeyim. Onlar da otomatikman oturup tıraş ederlerdi. Değil mi? Sen şimdi buna hata mı diyorsunuz? O var emirlerine için o ortama gir o havayı bir teneffüs et oraya kadar gelmişsin, ağırlıklarla insan o duyuruların içinde bazı şeyleri söyleyebilir. Ve din de tamamlanmış değil. Öyle değil mi? Evet. Ama akabinde ne yapıyorlar? Hatalarını hemen düzeltebiliyorlar mı? Ben bu yönünü sormadım. Yani onlar öldüler, onlara güzel söz söyleme bizim imanımızdan kayıtlı kılınmış mı? Bu yönü yaklaşmak istedim. Yoksa siz hatalarından mı yakalıyorsunuz? Öyle mi? Burayı biraz değişelim mi? Var mı bir sıkıntı? <gülüyor> Elhamdülillah. Ya onların da konuşalım. Ne güzel. Rahmet olur olmaz mı? Evet. Yanlış anlayarak. Evet. Allah razı olsun. Evet. Allah razı olsun. Evet. Demek ki bizim için örnek onların iman ettikleri, yaşantıları, ahlakları, dinden gelen emir ve nehideki ve birbirlerine karşı abelikleri, hamelikleri, edepleri, ahlakları bizim için örnek olur mu? Ki Allah da emrediyor Azze ve Celle. Onların kardeşliklerine <gülüyor> baktığımızda arkadaşlar Onlarda en ufak bir irtibatta kesiklik yoktur. Var mıydı? Hem öğrettim var mıydı? Yok onlar bizim için iyi örnektir. Biz sizin için nasıl bir örnek? En son sen ben nerede gördüm Mahi? Ben, ben, ben, ben, ben. <gülüyor> evet. Onlar iki kişinin omuzunda hasta dahi olsalar. Ayakları yerde sürünerek nereye gelirlerdi? Ne, size gelirlerdi. Birbirine görürler. Doğru mu? Evet. Bak, irtibatları var. Bakın, öğreticilerine, hatıplarına bakın. Hakkınızı mı biliyor Devam, Devam edin. Var mı? <gülüyor> Akan vakit sınırlaması var mı? Yok. Yani. Zamanı kısıtlı olan zaten çıkabilir kendisi. Öyle Zamanımız mi? kısıtlı değil. Yani hoşlanmayan çıkabilir. Öyle mi? Ya acil bir şey olur. Yarın sabah kaçık olan olur. Bu yorum gider yani. Bir sıkıntı yok. Biz yola gideceğiz kardeşim. Siz buradan çıktı mı yatağınıza gireceksiniz. Biz işe gitmeyeceğiz. Hı? Tabii onu da sen düşüneceksin. Evet. Onlar ne yapıyordu? <gülüyor> Birbirleriyle irtibat içindelerdi. Biz derse konuşmaktan bile aciziz. İrtibatımız bile yok yani. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sabah namazını kıldıktan sonra ilk işi şöyle mescidi bir kontrol etmek değil mi? Birini göremese ne yapar? Sorar mıydı? O sorması acaba kendisi için mi yoksa ümmet için mi hayırlı? Hangisi? Mescidim. Ha? Mescidim. Kendisi için değil. Bizim için hayırlı. Acaba biz göremediğimiz bir arkadaşı hiç merak edip soruyor musunuz? Hayır. Mesela benim için Tacetin abi, Allah razı olsun. İnegöl'de yani bilmeyen için yok, şöyle uzun sakallı uzun boylu bir arkadaş var. Bembeyaz sakalı. Hanımından yani, ne derdi var? Şeyden bilmiyorum, Saçı sakalı bembeyaz. Gerçi bir sorun gözükmüyor ama dün mesela sohbette İnegöl'de dün müydü? Evet. Hevesi günkü sohbetimizde bir araya geldik. Güzel kel ediyor. Sohbet nasıl geçti? Kardeşlerinden tanıştınız mı? Sen yanındaki nin ismini öğrendin mi? Onun adını? Dilin yok mu sen? Evet. Tacettin abiyi göremediğini söyleyince birisi dedi ki ine gönlün yarısı yok dedi. Yani insan sevdiğini ne yapıyor? İstiyor orada. Yani görmek istiyor. Ve sahabenin arasında bu kadar irtibat vardı kardeşler. Yani sahabenin sayısını belki tam olarak orada bilmiyoruz ama herkes birbirinden neydi? İrtibatliydi. İrtibatı hiç kesmemişlerdi. Kesmeyince kardeşlik oluşur mu? Karişten bir düşman saldırsa tek vücut olarak onun karşısına o Müslümanlar dikilebilir mi? Ama en ufak bir gruplaşma en ufak şöyle birbirine sırt dönme, halkalaşma, bir yolculuk esnasında bile ayrı ayrı oturma ne yapıyor? Gruplaşmaya sebep oluyor mu? O gün en ufak görünen bir hareket ileride çok büyük belalara sebep olabiliyor. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün yolculuktayken herkes ayrı ayrı otururken beraber oturun dediğinde hepsi birleşiyor mu? Hatta El-Hureyre'den gelen rivayette bir örtü atılsa hepsine ne yapardı? Yeter diyor. Biz ne yapıyoruz? Yetiyor mız? Kenardakiler iyice yayılıyor. Ortadakiler rahatlaşıyor. Dizi yana oturan, kalkıya kardeşin biraz da sen otur diyor mu? Yok, o böyle. Herkes keyfine bakıyor. İnanın bu kardeşliği hakikaten etkiler. Birisi kalksın şimdi, kardeşine yer versin, otursun, onun ona karşı sıcak sıcak bir ilgisinin olduğunu görürsünüz. Bunu o kadar güzel kontrol altına almış ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, sizin kardeşinize göstermiş olduğunuz güler yüz dahi ibadetten ve kulluktan. Hadi herkes yanındakine bir sadaka versin bak. Selam aleyküm <gülüyor> bakın bu hareketler basit görülen belki bu hareket ileride çok büyük şeyleri yapacak topluluğun doğmasına sebeple olur. ve olacağına da inanacak çünkü onlar bunu yapıyor mu kardeşler bana yaklaşmak ne yaptım Evet. Allah hepinizden razı olsun ee, burada sizleri bazı şeylerle e, konuşup yormak istemiyorum ama yapmak istediğim sadece şu zihninizi yormak zorlamak değil Sizler zaten kardeşliğin ne olduğunu zaten benden dahil biliyorsunuz ki bir araya gelebilmişsiniz pürüzsüz bu şekilde bir toplanabiliyorsunuz. Dininizi zaten dert edinebiliyorsunuz. Bizim sadece sizlere Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi sen hatırlattır. Öyle mi? Mümin olun. Bazen insan doğru yolda giderken bile doğru olduğunu zannederek şeytan onu aldatabilir mi? Yaptığı salih amelleri kendisine süslü göstererek yoldan çıkarabilir mi? Veya bir kardeşi onun nefsini okşayarak, överek onun boyunu kırabilir mi? Veya birisi birine haset edip onun bir konuşmasını, bir malını, bir ticaretini, bir parasını vesaire bir şeyini kıskanarak haset edip en ufak bir açığını dahi toplum içinde ona buna ifşa edebilir mi? dinde ölçüler gelmişse edileceğini söylüyor. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam siz diyor siz tevhid ehli olduktan sonra şeytan sizi oradan döndürmekten umudu ne yapar? Keser. Ama şu aranızda oturuşta, kalkışta, konuşmada, irtibatta, birbirinize davranışlarda, ticarette, borç alışverişte, konuşmalarda ihmal ettiğiniz en ufak bir şey var ya, o da ona yeter mi? Herkes şöyle kafasında bir kardeşinden ayrıldığı meseleyi düşünür. Vardır, değil mi? Herkesde bir mesele var. Nasıl mı ayırdı? Hisler mi ayırdı? Hangisi? Hey İslam kardeşim. Naslara gitme, hislere. Naslar hisleri. ayırdı mı zaten gahur dersin. Doğru mu? Yerine göre değil mi? demiyoruz. Ama hislerin ayırdığı çok daha fazla değil mi? Peki, bu hisleri kontrol etmede kendimiz yetmiyorsak, İstanbul'un haydesini koyuyor. Demek istediğim bir şey varsa söyle. doğru, kiramın çıkıyor, ben ilahım diyor, Allah gidin ona yumuşak davranındır. Nasıl bir yapı sendey ki? Şey zaman... Peygamberin hanımına zinakar diyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam ne diyor? Nasıl bir yapı sende ki? Anne var. Bazı şeyleri kontrol etmek gerekiyor değil mi? Allah razı olsun. Yüklenme açısından demiyorum. Yaşık gördüğüm için böyle biraz geleyim bakayım ne olacak. Kaç doğumluyduk? Oho. Evet. Gitmeyin 60 ayında herhalde inşallah. Evet. Allah hepimize hayır versin kardeşler. Allah aramızdaki muhabbeti kardeşliği ayırsın. Evet, art Ayırmasın, artırsın, birleştirsin dilimizi sürtüyor. Bak şeytana sürttürüyor. Ben sözü uzatmayayım. Biraz da bilgi ilim verelim. Değil mi? Allah'a nasıl iman edecekmiş, Harun siz anlatsın. Dinler misiniz? Zaten biliyorsunuz ama bilginizi ne yapar? Biraz daha artırırız. Öyle mi durdu? Anlatsın mı? Niye çağırmadın da ben getirdim bu adamı? Ben hoca değil, Nuretis. Şimdi gibi hocalar varken biz ne? Nerede hocalık yaparız? Evet, açalım. Sonra, Resul'e iman neymiş? Kardeşimiz Ebu Muaz. Seyfullah, Çubuk neydi? El? Ha, Çubuk Abadi. O, kardeşimiz e, anlatsın. Kitaplara imanı da anlatmayabilir. Ben de bir Kur'an okuyayım derse bir de Kur'an okusun. Kitaplara iman anlayar. Olmaz mı bilgilerden? <gülüyor> Peki. <gülüyor> <gülüyor> Subhanekah. <Sessizlik> Allahümme ve bihamdiken eşhedü en la ilahe illa enten. Estağfuriken ve tabir. Siz azıcık olsa sayın. İnşallah. Yeter mi bu kadar? Yeter mi? Yeter değil mi Aslında koymadı mı? Bakıyorum şimdi ne kadar istiyorlar, istemiyorlar. İstenmediğimiz için İslam kardeşimize yeterdi. Böyle sohbet olmaz kardeşimiz. Yani oradan tam karşıma oturdu böyle tam. Bırakırız kardeşim. İstenmeyen yerde biz konuşmayız. Estağfurullah. Allah razı olsun. Peki. Merhamdülillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm. Allah'ın Bismillahirrahmanirrahim. İnna al-hamdu Llāh, n-ahmduhu ve n-istā'inuhu ve n-istafiru, ve n-āudhu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 bana verilen konu Allah Azze ve Celle'ye imanla alakalı. Hiç şüphesiz ki bu rükün İslam'ın rükünlerinden birisi olan bu rükün hiç şüphesiz din usullerinin aslı ve insanların üzerine vacip olan farz olan en önemli görevlerden bir tanesi. Ki içerisine Allah Azze ve Celle'nin rububiyet, ulûhiyet, isim ve sıfat tevhidi girmektedir. Şimdi ben burada rububiyet, isim, sıfat ve ulûhiyet tevhidinden bahsetmeyeceğim. Şu yaşadığımız zamanda Yaşadığımız ortamda, yaşadığımız yüzyılda, çağda bir Müslüman'ın gerçekten karşılaştığı o kadar çok, o kadar büyük fitneler var ki kardeşlerim. Bir Müslüman, gerçekten bir Müslüman'ın böyle bir zamanda imanının muhafazası gerçekten çok güç bir duruma geliyor. O yüzden bir Müslüman'ın her zaman için Ehl-i sünnet akidesi gereği yani iman artar ve eksilir kaidesi gereğince imanını her zaman ne yapması gerekir? En zirve noktasında tutması gerekir. O yüzden bir Müslümanın Allah Azze Celle'ye olan imanını ziyadeleştirmede her zaman ne yapması gerekir? Vesileler araması ve bu tür yollara girmesi <gülüyor> gerekir. Ben burada kardeşlerim yine rububiyet, uruhiyet, isim ve sıfata, sıfat tevhidine inanan bir Müslümanın bu imanındaki güzellikleri anlatmaya çalışacağım. Ki bir nemze olsun inşallah imanımızı artırmada bir vesile, bir sebep olsun inşallah Teala. Birincisi kardeşlerim Allah azze ve celle'nin rububiyetine iman. Şimdi bunun manası Allah azze ve celle'yi yaratmasında, mülkünde, evreni bütün işlerini düzenlemesinde, tasarrufta hiçbir ortağı olmaksızın tek ve bir olduğuna kesinle kes ne yapmaktır? İman etmektir. Allah azze ve celle'nin rububiyetine iman. Nitekim buyurur ki Allah Azze ve Celle hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Yine buyurur ki Allah Azze ve Celle Rabbiniz şüphesiz gökleri ve yeri altı günde yaratan sonra da arş üzerine istiva eden geceyi kendisini süratle takip eden gündüzle örten güneşi ayı ve yıldızlara yıldızları emrine boyun eğmiş olarak yaratan hep Allah Azze ve Celle'dir. Bilesiniz ki yaratma ve emir ona mahsustur. Alemlerin Rabbi Allah yücedir Şimdi bu Allah Azze ve Celle'nin rububiyetine imanın pek çok güzellikleri vardır. İmanı artırıcı. En önemlileri şunlardır kardeşlerim. Birincisi İslam'ın Fıtrat dini olduğunu ve hiçbir şeye muhalefet etmediğinin bilinmesidir. Muhakkak ki Allah Azze ve Celle insanı yaratmasıyla birlikte insanda bazı melekeler yaratmıştır. Sevme, korkma, ümit etme, sığınma nedir? Hep insanın fıtri ihtiyaçlarıdır yani fıtrattan gelen şeylerdir. Yani insan yaratılışında bu tür vasıflarını yapar muhakkak kendisinde bulur. Şimdi buyurur ki Allah Azze ve Celle, Ey Muhammed dost doğru olarak yüzünü dine Allah'ın insanları ona göre yarattığı fıtratına çevir. Allah'ın yarattığında hiçbir değişiklik yoktur. İşte dost doğru din budur fakat insanların çoğu bunu bilmez. Allah Azze ve Celle hiç şüphesiz kullarını alemlere rububiyetini ikrar etme, bilme, tanıma üzere yaratmıştır. İslam, işte bu fıtratı desteklemek, Allah Azze ve Celle'nin varlığını idrak etmenin ilerlemesi, rububiyetini, Allah Subhanahu wa Taala'nın birliğini, uluhiyetini ve en güzel isimlerin ve yüce sıfatların ikrarı için gelmiştir. Bir kulun imanı şudur ki kardeşlerim, Allah Azze ve Celle kendisini yaratmış. Bu yeryüzünde hayat ve yaşam yollarını onun için kolaylaştırmış. Yani dünyada bizim için gerekli olan bütün gerekli ne varsa her şey ne yapmış? Allah Azze ve Celle insanın emrine vermiş. İhtiyaç duyduğu her şeyi dünyada ne yapmış? Allah Azze ve Celle kulu için hazırlamış. Buyurur ki Allah Azze ve Celle hiç görmüyor musun? Allah göklerde ve yerde olan her şeyi sizin emrinize vermiş. Açık ve gizli bütün nimetlerini size ihsan eylemiş. İşte bununla kardeşlerim Allah'ın üzerinize olan fazlını ikrar eder. Allah Subhanahu ve Taala'nın ihsan ettiği iyilikleri itiraf etmesini sağlar insanın Allah azze ve Celle'nin rububiyet iman rububiyetine olan imanı. Bu kuluna nimet verene ona itaatle ve mansiyetten uzak durmakla şükretmesine teşvik eder. Allah'a rububiyetinde iman insanı celali ve kemaliyle Allah'ı birle birlemeye ulaşmaya ve Allah'ın hükümdarlığında tefekküre götürür. Muhakkak ki Allah Azze ve Celle ondan başka hakkıyla ibadet edilecek başka bir ilah olmayandır. Tıpkı onun benzeri gibi bir Rabb'ın olmadığı gibi. Bu harika ve göz, acı, göz alıcı mahlukat bu dünya, bu kainat çokluğuna ve çeşitlerinin farklılığıyla lisanı haliyle kardeşlerim Allah'ın yücretmeye ve onu birlemeye davet eder. Buyurur ki Allah azze ve celle göğün ve yerin yaratılışında gece ile gündüzün birbiri ardına gelip gidişinde akıl sahipleri için muhakkak ibret alınacak dersler vardır. Ayakta oturarak ve yatarak Yerin yaratılışı hakkında tefekkürde bulunan o akıl sahipleri derler ki: Rabbine, ma hala bahtilak. Subhanak Ya Rabbi, ey Rabbimiz, sen bunları şüphesiz boşuna yaratmadın. Seni her türlü noksan sıfatlardan tezih ederiz. Bundan dolayı bizi cehennem azabından koru. Hiç şüphesiz Allah'ın insanın Allah'ın rububiyetine olan imanı, Allah'ın her şeyin Rabbi ve sahibi olduğunu, yarattıklarından zatıyla zengin ve kadir olduğunu, ondan başka her şeyin yaratılmış, Rabbısına ve Yaratanına zatıyla fakir olduğunu idrak etmesini sağlar. Kulun nefsinin hakikatinin eksikliğini, zayıflığının farkına varıp, aşırlığa gitmekten ve yeryüzüne yeryüzünde büyüklenmesinden uzaklaşmasını sağlar insanın Allah azze ve celle'nin rububiyet tevhidine imanı. Allah subhanahu ve taala'nın insan için yaratması, onun terbiyesi ve ıslahı için uğraşması, rızkı ve sıhhati için kefaleti altına alması, din ve dünyası için ne gerekiyorsa yapan Allah Teala'ya olan muhabbeti sadık ve halis bir muhabbet olmalıdır. Allah'ın mühubiyetine yani Rab'lık ve ilahlığını kabul etme, onu bilme ve onda tefekkür etme, hiç şüphesiz insanı Rabb'ı Azze ve Celle'yi yüceltmeye, ona hürmet etmeye, ona huşuya, saygıya ve hiç şüphesiz ona muhabbete götürür. Bunların hepsi onun emrine itaat etme, boyun eğme ve Hanif dinine itaat göstermesidir. Bir kul Allah Teala'nın nurbubiyetine imanıyla onun hakkını isyan değil bilakis itaat etmek olduğunu, yüceliğine boyun eğmeyi ve ona itaati ve kulluğu ibadeti idrak eder. Bununla beraber saadetin, mutluluğun ve kurtuluşun ancak ve ancak Allah'a itaatle ve dine sımsıkı sarılmakla mümkün olacağını görür. Öyle ki varlığının ve hayatının, işlerinde her küçüğün ve her büyüğün Allah Azze ve Celle'den olduğuna ve o Tebarek ve Teala'nın elinde olduğunun farkına var. <gülüyor> Faydalı şeyleri celbetmede veya Zararlı şeyleri def etmekte, onların kovulmasında Allah'tan gayrısına bağlanmaktan kurtulmaktır. Allah Azze ve Celle'nin rübubiyetine, imanın güzelliği. Çünkü Allah sadece o faydalı şerleri celbetmeye ve zararlı şeyleri def etmeye kadir olandır. Her şeye gücü yeterli. Verdiğini engelleyecek, engellediğini de verecek hiç kimse yoktur. Buyurur ki Allah Azze ve Celle, Ey Muhammed de ki, Ey mülkün sahibi olan Allah'ım, Mülkü dilediğine verir, Dilediğinden de alırsın. Dilediğine aziz eyler, Dilediğini de zelil eylersin. Hayır, yalnız senin elindedir, Şüphesiz sen her şeye kadirsin. Yine kardeşlerim, Bu kainatın, <gülüyor> Gizemli sorularından insanın başına gelenlerin apaçık cevabıdır. Allah Azze ve Celle, Allah Azze ve Celle'nin rububiyetine olan imanın güzelliklerinden bir tanesi. İnsan, kainattaki olaylar ve belirtilerin çoğunun açıklanmasından genellikle aciz kalır. Ve yine bazı görüş ve belirtiler karşısında sık sık şaşkınlık içerisinde kalır. Buyurur ki Allah Azze ve Celle, Ey Muhammed! Sana ruhtan soruyorlar. De ki ruh Rabbimin emrindendir. Onun hakkında size çok az bilgi verilmiştir. Yani insan bu Nasa teslim olduğu zaman yani Allah Azze ve Celle'nin rububiyetine teslim olduğu zaman ne yapar? Kalbi kesinlikle mutmain olur. Şimdi tevhidin ikinci kısmı olarak kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin İsim ve sıfatlarına iman ile alakalı Bu ne demektir Kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin kendi nefsi için Ve Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın da Onun için ispat ettiği en güzel isimlerini Ve yüce sıfatlarını ispat etmektir Allah Teala'nın onlarda tek olduğuna Ve Tebareke ve Teala'nın isim ve sıfatlarında Fiil ve sıfatlarında ...benzensiz olduğuna inanmaktır. Allah'ın... ...isim ve sıfatlarına iman... ...Allah Teala'yı imanın bölümlerinden... ...en önemlilerindendir. Bu konuda... ...kitap ve sünnetteki delillere bağlı kalmak... yüceliğinden ...kemalimden ve... ...zahirimden çıkaran tevillerle ...araştırma yapmamak gerekir. Çünkü Allah Teala... ...kendini kullarına bununla tanıtmış... Onların ibadet etmeleri, onlara imanla olmuş, onlarla dua etmiş ve yine onlarla onu övmüşlerdir. Buyurur ki Allah Azze ve Celle, muhakkak ki Allah'ın en güzel isimleri vardır. Onu bu isimlerle, ona bu isimlerle dua edin. Onun isimleri hakkında eğrile sapanları terk edin. Onlar yapmış olduklarının muhakkak cezasını çekeceklerdir. Muhakkak ki Allah'ın isim ve sıfatlarında bir sınırlama yoktur. Sayısını yalnızca Allah bilir. O yüzden bunu imanın güzelliklerinin de sınırlaması yoktur. Nitekim bunlardan birkaçını şöylece zikredelim inşallah. Birincisi Allah Hazze ve Celle'yi doğru olarak tanımak. Şüphesiz ki Allah Hazze Celle gaybidir, görünmeyendir. Bizim gözlerimizin idrak edemediğidir mücerred bir akılla geniş bir şekilde sıfı, sıfatlarının bilinmesi mümkün değildir. Bunun içindir ki kullarının kendisini celaline cemaline ve kemaline yakışır bir şekilde doğru olarak tanıması için Allah Azze ve Celle kitap ve sünnette gelen sıfatlarla kendisinden haber vermiştir. Bu bilmeye ise Allah'ın isim ve sıfatlarına imanda ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesinin ve sünnet imamlarının gittikleri yolu tutarak ulaşılır. O yol ise temsile, tekife gitmeden ispat, tevil ve tatil etmek için tenzih etmektir Allah Azze ve Celle. Bu doğru yolla Allah'ın isim ve sıfatlarını en iyi bilen hiç şüphesiz ki Allah Azze ve Celle'yi en iyi tanıyandır. Allah Teala için tazim yani onu yüce etme ve muhabbetin, korku ve ümidin, teşvik etme ve korkutmanın müminin kalbinde bir araya gelmesidir. Allah Azze ve Celle'ye isim ve sıfatlarında tevhidinde iman etmek. Bu ise Allah Teala'ya imanın ve güzelliklerinin en önemli özelliklerinden birisidir. Bu vasıflar Allah Azze ve Celle'nin dışında bir şey için bir araya gelmez. Allah Azze ve Celle'nin Yücelik ve rahmet Kulları için şefkat, iyilik Şiddet, galebe ve galip gelme Sıfatlarından bazılarıdır Her kim Allah-u Teala'ya ve sıfatlarında Allah'ın kendisini Vasfedildiği vasf vasf şekilde Vasfettiği şekilde iman ederse Kalbiyle bu yüce sıfatlara Gereği gibi iman Allah-u Teala'yı yüceltmiş Ve onu sevmiş Ondan korkmuş Ve ondan yalnız ve yalnız Ondan ümit etmiş ondan istemiş ve ondan korkmuş olur ki bunların hepsinde Allah Azze ve Celle'yi birlemiş olur. Yine allah Teala'ya noksanlık isnat etmekten ve onun şanına yakışmaz bir şekilde vasf etmekten kurtulmaktır bu. Allah'ın en güzel isimleri ve yüce sıfatları işaret etmektedir ki Allah Subhanahu ve Taala her açıdan mutlak bir kemalle vasıflanmış. Her, açı, her açıdan mutlak olarak noksanlıklardan ve ayıplardan münezzeh kılınmıştır. Her kim Allah Azze ve Celle'ye yakışır bir şekilde isim ve sıfatlarına iman ederse, ona tez, tezat teşkil eden vasıfla, hiç vasıflamalardan Selim, Beri olmuş olur. Her kim de isim ve bir şeyi ihlal eder ise, onu bozarsa, bu konuda kendisinde ne kadar ihlal etme varsa, hiç şüphesiz Allah Azze ve Celle hakkında da, onu tanımada da noksanlığa gitmiş olur. Bunun içindir ki, Yahudi ve Hristiyanların akidesinde Allah Azze ve Celle'nin tenzih edilmesi gereken bazı vasıflar bulursunuz. Tıpkı Aşağı Allah Azze ve Celle'nin çocuk edilmesi, ağlama, <gülüyor> hüzün ve fakirlik gibi bazı Allah Azze ve Celle'ye yakışmayan sıfatları Yahudi ve Hristiyanların Allah Azze ve Celle'ye e, nispet etmeleri gibi. Yine Müslümanlardan sapık fırkaların akidelerinde de Allah Azze ve Celle'nin uzak olduğu şeyler bulursunuz. Temsil, tatil, zorlama, erteleme ve şirk ve buna benzer şeyler Allah Teala'nın kitabında ve Resulü aleyhissalatu vesselamın diliyle kendisini vasfettiği vasıflara zıt olanlar gibi. Yine kardeşlerim gizlilikte ve açıklıkta insanlara Allah korkusundan iyi davranma, söz ve amelde Allah'a samimiyet, emrettiği ve yasakladıklarında veya takdir edip de gerçekleşen şeylerde ona karşı hüsnisan beslemesi, kötülüğü savma ve iyiliği celbetmede Allah'a tevekkül, söz, amel ve kalple alakalı ibadet çeşitlerinden isim ve sıfatları içerdiğinde sıhhatli doğru ibadet etme. Yine Allah'ın sevdiği ve kendisinin de onunla vasfettiği kulun da uygun olan övünmüş vasıflarla müttasif olmak. Tıpkı rahmet, doğruluk, adalet, yumuşak huyluluk, hoşgörü, sabır, iyilik ve benzerleri gibi. Bu sıfatların <gülüyor> Allah Teala hakkındaki müsemması ile kul hakkındaki müsemmasının arasının arasındaki farkın da bilinmesi gerekir. Allah Teala'nın ne zatında ne de İsim ve sıfatlarında ve ne de fiillerinde hiçbir şey ona denk değildir. Nitekim gelen rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiç şüphesiz Allah güzeldir ancak güzelliği sever buyurur. Yine buyurur ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Allah yumuşak huyludur, yumuşak huyluluğu sever. Bu vasıflarla muttasıf olmanın mukabilinde ise kulluğu bozan ve kula uygun olmayan sıfatları terk etmektir. Bir kulun ondan hiçbir şeyi hak etmediği, hakkı olmadığı, azamet, yücelik, nefsini kutsallaştırma ve benzeri sıfatlar gibidir. Onlar ancak Allah Azze ve Celle özel olan sıfatlardır. Bu sıfatlar yalnız ve yalnız Allah'ındır. Celal, kemal ve azamet Yalnız ve yalnız Allah Azze ve Celle'ye aittir. Yüce sıfatlarından her bir sıfatıyla ve güzel isimlerinden her bir ismiyle kendisini Allah yoluna adamak, her ismin ve her sıfatın özel anlamı olduğunun bilinmesi. Kulun buna düşen, üzerine düşen görevi ise onlarla olan alaka ve bağlantıdır. Şimdi bunlardan yani Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bazı misaller verelim. Örneğin, muhakkak ki Allah Semidir, Basirdir. Her şeyi hakkıyla duyan ve görendir. Bir kul şayet bu iki isim ve sıfata iman eder ve bilir ki Allah Teala her şeyi, gizliyi, saklıyı görendir ve işitendir. Bu ise her zaman ve her mekanda söz ve fiillerde gizlilik ve açıklıkta Allah'ın kendisini murakabe ettiğini her zaman Allah'ın kendisini gördüğünü ve işittiğini kulun farkına varmasını ve ona göre Allah Azze ve Celle'ye olan kulluğunu güzel bir şekilde samimi bir şekilde yerine getirmesini sağlar yine Allah Azze ve Celle Rahman'dır Rahim'dir Bir kul bu iki isme ve bu iki sıfata iman eder. Ve bilir ki Allah yüce rahmet sahibidir. Ve o kullarına daima merhamet edendir. Çokça umut etme ve Allah Teala'nın hakkındaki isteme, katındaki isteme, özlem ve Allah'ın rahmetinden ümit kesmeme hiç fesiz bunun eserlerindendir. Yine Allah Azze Celle alimdir. Her şeyi bilendir. Yine bir kul bu isim ve sıfata iman eder ve bilir ki Allah Azze ve Celle her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Ve ilim sıfatı onun zati sıfatlarından birisidir. Bir şeyden haberdar olmaması Allah Azze ve Celle için mümkün değildir. Bilakis cehalet bilmeme Allah Subhanahu wa Teala hakkında imkansızdır ve her açıdan ondan nef olumsuz kılınmıştır. İmanın gerekliliğinden birisi de odur ki bir Müslümanın Allah Teala'ya ihlasta ve bütün amellerde çalışması ondan hakkıyla sakınıp her işinde ondan korkması gerekir. Çünkü Allah Azze ve Celle onun gizlisini saklısının görüneni ve görünmeyeni bilendir. Kulun hiçbir şeyi ama hiçbir şeyi ne gizlisi ne saklısı Allah Azze ve Celle için gizli kalmaz. Tevhidin üçüncü kısmı Allah Azze ve Celle'nin uluhiyetine olan imandır. Bunun manası ise Allah Teala'nın hak ilah olduğuna kesin kes iman etmektir. Yani hiçbir ortağı benzeri dengi olmaksızın kulluğun, ibadetin yalnız ve yalnız Allah Azze ve Celle'nin hakkı olmasıdır. İbadetin her çeşidinde Allah Azze ve Celle'yi birlemek kim olursa olsun ibadetten, kulluktan yana bir şeyi ondan gayrısına sarf etmemektir. Allah Azze ve Celle'nin uluhiyetine iman. Buyurur ki Allah Azze ve Celle, bu şüphesiz Allah'ın hak, ondan başka yalvardıkları şeylerin ise batıl olması sebebiyledir. Allah çok yüce olan, çok büyük olan işte odur. İşte bu bütün peygamberlerin hiç şüphesiz onunla gönderildiği, onunla kitapların indirildiği, onun için insanı ve cinleri yarattığı la ilahe illallah kelimesinin manasıdır. Buyurur ki Allah azze ve celle: "Senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona benden başka ilah yoktur. Bu itibarla bana edin diye vahyetmiş, vahyetmemiş, vahyetmiş olmayalım." Yine buyurur ki Allah azze ve celle: ben insanları ve cinleri ancak ve ancak bana ibadet etmeleri, bana kulluk etmeleri, beni birlemeleri için yarattım. Allah Azze ve Celle'nin uluhiyetine iman, yine hiç şüphesiz rububiyet ve isim, sıfat ve tevhidin imanı da içine almaktadır ki, Allah Teala alemlere rablığıyla hiçbir şeyin onda denk olmadığı ve hiçbir kimsenin onda ortak olmadığı, kema sıfatlarla sıfatlanmış olan ibadette hiçbir şeyi hiçbir ortağı olmayan Allah Azze ve Celle ancak ve ancak bu etmektedir. Bunun içindir ki uluhiyette imanın güzellikleri Allah Teala'ya imanın güzelliklerinin tamamlayıcısı olarak bilinirler. En önemli güzelliklerden bazıları şunlardır. ilahlık sıfatlarında tek olma samimi ve hak olana ilahlığın ispatı ve belirlemesi. O ise hiçbir ortağı olmayan Allah-u Teala'dır ve kendisinde ilahlık sıfatını kaybetmiş. Ve onu hak etmeyenden bunu nefretmektir, olumsuz kılmaktır. O ise Allah'tan başka edilen, ibadet edilen her şeydir. İbadeti kulluğu hak eden ilah ancak tek olan ilahtır. Evrenin iki yaratıcısının ya da iki Rabbisinin olmasının imkansız olduğu gibi ilahların çok olması da imkansızdır. Buyurur ki Allah Azze ve Celle, oysa yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı her ikisi de muhakkak bozulur giderdi. Arşın Rabbi olan Allah onların vasfettikleri şeylerden hiç şüphesiz münezzehtir. İslam'ın Temellerinin en yücesi ilahlığı yalnızca onu ta ona tayin etmedir. Allah Subhanahu ve teala cemal, celal ve kemallikle tektir ve her açıdan mutlak vahdaniyetle yani teklikle muttasıftır. Buyurur ki Allah azze ve celle de ki o Allah birdir. Allah samettir. Her şeyten müstahni her şey ona muhtaçtır. Doğurmamıştır doğmamıştır. Hiç kimse ve hiçbir şey ona denk değildir. Yine buyurur ki Allah Azze ve Celle de ki hamd çocuk edinmeyen mülkte ortağı olmayan acizlik sebebiyle bir yardımcıya da ihtiyacı bulunmayan Allah'a mahsustur. Onu şanına yakışır bir şekilde tekbir et. Buyurur ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah olmadığını Muhammed'in Allah Resulü olduğuna namazlarını kılıp zekatlarını verinceye kadar insanlarla savaşmakla emrolundu. Bunu yaparlarsa İslam'ın hakkı dışında mallarını ve canlarını benden korumuş olurlar. <gülüyor> Hesapları ise Allah Azze ve Celle'ye aittir. Yine Allah Teala'nın hakkı ile yaratılanın arasını ayırt etme ve her hak sahibinin hakkını vermedir. Bu ise hayatın ancak kendisiyle ıskah olduğu adaletin hakikati ve gerçeğidir. Bir kul, Allah Azze ve Celle'nin azabından ancak bununla kurtulur. Allah Teala'nın kulları üzerindeki hakkı ibadet etmeleri, kullukta onun Allah Azze ve Celle'yi birlemeleri ve ondan başkasına ibadet kulluk etmemeleridir. Kulların yapması gereken ise O'nun yaratan Rabbisi Allah Azze ve Celle'ye ede, e, itaat eden bir kul, Allah'tan başka taplağın her şeyi inkar etmesi ve ondan uzak olması gerekir. Buyurur ki Allah Azze ve Celle, Ey insanlar, sizi de, sizden öncekileri de yaratan Rabbinize ibadet edin. Belki böylece korunmuş olursunuz. Muad bin Cebel, radıyallahu anh, rivayet ettiği bir hadiste, Buyurur ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ey Muaz Allah'ın kulları üzerindeki hakkını Kulların da Allah üzerindeki hakkını bilir misin? Ben dedim ki Allah'ın Resulü en iyi bilendir. Buyurdu ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Allah'ın kulları üzerindeki hakkı Ona ibadet etmeleri Ve hiçbir şeyi ona denk koşmamalarıdır. Kulların Allah üzerindeki hakkı ise Kendisine şih koşmayana azap etmemesidir. Evet kardeşlerim, hiç şüphesiz insanın dünyaya getirilmesinin, yaratılmasının tek bir sebebi Allah Azze ve Celle'ye kulluk etmektir, ona itaat etmektir. Eğer bir kurtuluş yolu varsa ancak ve ancak budur. Başka bir yolda yoktur kardeşlerim. O yüzden insanın ölmeden önce kendi yani hesaba çekilmeden önce kendi nefsini hesaba çekmesi gerekir. Yarın acaba ben bu halimle Allah Azze ve Celle'nin huzuruna vardığım zaman acaba kolay bir hesapla mı hesap görülürüm? Yoksa hesabı çabuk görülenlerden ve acaba kitabı sağ tarafından verilenlerden mi olurum diye insanın her zaman kaygısının endişesinin olması gerekir. Allah azze ve celle bizlere hakkı hak, e, hak bilip hakka tabi olan, batılı da batıl bilip ondan sakınan kullarından eylesin. Allah azze ve celle bizleri rahmetiyle cennetine girdirdiği kullarından eylesin. Allah hepimizden razı olsun. Bu akhir davam. Elhamdülillahi Devam mı? Yeter mi? Devam mı? Devam abla evet. evet.